23 ve 24. Eğer siz kulumuza indirdiğimizden şüphedeyseniz haydin ona benzer bir sure getirin. Allah'tan başka şahitlerinizi de çağırın. Eğer doğru sözler iseniz. Fakat yapmazsanız ki yapamayacaksınız. O halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O kafirler için hazırlanmıştır. Mütakiben Allah subhanahu ve teala Allah'tan başka ilah olmadığını belirttikten sonra peygamberliği takvir etmeye başlıyor ve kafirleri muhatap olarak ne diyor? Eğer siz kulumuza indirdiğimizden şüphedeyseniz yani aleyhissalatü vesselama indirdiğimizden iseniz onun Allah katından başka bir yer geldiğini zannediyorsanız onun getirdiğine benzer bir sure getirin. Onun getirdiği ayetler gibi bir ayet getirin. Ona karşı çıkın ve bu konuda Allah'tan başka istediklerinizden de yardım dileyin. Siz asla buna güç yetiştiremeyeceksiniz buyuruyor. Ne güzel cevap değil mi? hiç inen vahiy, hiçbir Müslümanın savunmasına bile gerek duyurmuyor. Yani Allah Azze ve Celle kıyamete kadar inanana, küfredene, inniye, cinniye meydan okuyarak eğer şüphe ediyorsanız, inanmıyorsanız, buyurun meydan sizin. Hiç yalanlamayın, hiç karalamayın. Bunun bir mislimi getirin. Doğru olduğunu ispatlayın diyor. Heh. Allah subhanahu ve teala müşriklere Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde böyle meydan okunmuş. Nitekim Kasas suretinde eğer sadıklardan iseniz bu ikisinden daha doğru yol alan Allah katından bir kitap getirin ki ben de ona uyayım de. Kasas 49'da. İsra suretinde ise kardeşlerim de ki eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplanmış olsalardı birbirine destek olsalar da onun bir benzerini getiremezlerdi. İstahar 88 Yine Hud suresinde yoksa onu kendisi mi uydurdu diyorlar. De ki onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin ve sadıklardan iseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiği herkesi çağırın. Hud 13 Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala Yunus suresinde de şöyle diyor. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulabilecek değildir. Ancak o kendisinden önce geçenleri tasdik edici ve kitabı açıklayıcıdır. Alemlerin Rabbinden olduğunda asla şüphe yoktur. Yoksa onu kendisi mi uydurdu diyorlar. Peki onun gibi bir sure getirin. Allah'tan başka istedikleriniz de çağırın. Eğer sadıklardan iseniz. Yunus 38 Bütün bu ayetler Mekke'de nazil olmuştur kardeşlerim. Sonra aynı meydan okumayı Medine'de de uygulamıştır. Bu ayette de kulumuz Muhammed'e indirdiğimizden şüphedeyseniz haydi ona bende bir sure getirin buyurmaktadır. Kur'an'ın benzeri bir sure getirin demek olduğu sahabelerden nakille gelmiştir. Burada meydan okuma bütün Araplaradır. Onların milletlerinin en fesahatlisi olmakla beraber Mekke ve Medine'de Kur'an-ı Kerim birçok kez onlara meydan okumuştur. Tabi itibar her ne kadar burada iniş sebebi hususi olsa da itibar, umumdur. Kıyamete kadar bütün itiraz edenleredir. Evet kardeşlerim. Buhar ve Müslim'de Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette bakın ve sellem Efendimiz ne diyor. Peygamberlerden hiçbir peygamber yoktur ki insanların onunla imana geldiği mucizelerden bir mucize verilmiş olmasın. Bana verilmiş olan ise Allah'ın vahyettiği bir vahiydir. Ben kıyamet gününde peygamberler arasında tabi en çok olan olmak isterim. Bana Allah'ın vahiy olarak verdiği vahiy ifadesinden maksat peygamberler arasında bana tahsis edilmiş olan bir mucizevi Kur'an'dır ki diğer kitapların hilafına hiçbir insan ona karşı çıkma imkanını bulamamıştır. Çünkü diğer kitaplar mucize değildirler. Şüphesiz ki doğruyu en iyi Allah bilir. ve vesselam Efendimizin peygamberliğine delalet eden ve onun getirdiği dinin doğruluğunu gösteren daha sayıya gelmez yığınlarca mucize ve deliller vardır. Hamd ve minnet Allah'adır. Bu halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının o kafirler için hazırlanmıştır. Yakıt, cehennemin yanmasını devam ettirmek için atılan odun ve benzeri şeylerdir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, o aşırı gidenler ise cehennem için odun oldular. Cin 15'te. Bir başka ayet-i kerimede ise kardeşlerim, muhakkak ki siz ve Allah'tan başka taptıklarınız cehennemin odunudurlar ve siz ona ulaşacaksınız. Enbiya 98 Buradaki taşlardan maksat kokulu, katı, siyah ve büyük kükürt taşıdır. Isındığı zaman en çok ısı veren odur. Allah bizi ondan muhafaza eylesin kardeşlerim. Amin. İbn-i Mesud Ayet Kerime dair yakıtı insanlarla taşlar olan ayetinden maksat kükürt taşıdır. Allah onu gökleri ve yeryüzünü yarattığı zaman dünya göğünde yaratmış ve onu kafirler için hazırlamıştır buyurmuştur evet yine i̇bn Abbas'tan ve İbn-i gelen rivayetlerde buradaki taşlar siyah küçükten cehennemde yanan taşlardır ki bulunan ateşin yanı sıra cehennem ehli azaplandırırlar demiştir o kafirler için hazırlanmış, açık olanı o zamirinin yakacağı insan ve taşlar olan cehenneme gitmesidir. Evet. Nitekim i̇bn Mesud da böyle demiştir. Mana bakımından her ikisi de birbirini gerektirmektedir. Yani Allah'ı ve Resulü'nü inkar edenleri beklemekte ve gözetlemektedir. Cehennem onlar için şafirler için hazırlanmıştır. 25 İman eden salih amelleri işleyenlere altından ırmaklar akan cennetlerin kendisi için olduğunu müjdele. Onlara ne zaman bunlardan bir meyve rızık olarak verilirse bu evvelce rızıklandığımız şeydi derler. <gülüyor> Onlara birbirine benzeyen böyle nimetler verilecek. Onlar için <gülüyor> orada temel işler de vardır. Hem onlar orada temelli haricidirler. Evet. Burada da dikkat edersek kardeşlerim ayetin seyri yine değişti. Allahü Teala kendisini inkar eden peygamberini reddeden azgın şafirler için hazırladığı azat ve köse akıbeti hatırlattıktan sonra buna mukabil kendisine inanan ve peygamberini tasdik eden ve salih amelleriyle inançlarını doğrulayan bahtiyar mümin dostlarının halini anlatmakta ve Kur'an-ı Kerim'e mesane adı verilmesi en doğru görüş uyarınca bu manadadır. Yani o imanı zikreder, ardından küfrü zikreder veya aksine olarak önce bahtiyarların durumunu açıklar, sonra eşkiyanın durumunu veya bunun aksini. Yani bir şeyi ve o şeyin mukabilini zikreder. Bir şeyi ve benzerini zikretmek, ileride gelecek inşallah, teşabühün kendisidir. Bunun için Rabbimiz Süfâne Hüvete Âlâ, İman eden, salih amelleri işleyenlere, altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendisine olduğunu müjdele buyurmaktadır. Nasıl bir önceki ayette cehennem yakıtı insanlar ve taşlar olarak nitelendirilmişse de, burada cennet altından ırmaklar akan yer olarak nitelendirilmiş. Altından ırmaklar akan demek, ağaçların ve odalarının altından demektir. Hadiste varit olmuştur ki, cennetin ırmakları oluksuz ve kanalsız akar. Kevser hakkında da varit olmuştur ki, onun iki tarafı içe doğru ince kubbelerle örtülüdür. Bunların ikisi arasında bir çelişki yoktur. Kevser'in çamuru kokulu misk, çakılları da inci ve cevherdir. Allah'ın lütfu kereminden biz de isteriz. Muhakkak ki o bol lütuf ve merhamet sahibidir. Rabbim bizlere de cennetin o nimetlerini versin, bol bol versin, bizlerden esirgemesin. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette, ve sellem Efendimiz, cennetin ırmakları misk tebelerinin veya dağlarının altında fışkırır buyurmuştur. Onlara ne zaman bunlardan bir meyve rızık olarak verilirse bu evvelce rızıklandığımız şeydi derler. i̇bn Abbas ve İbn-i Mesud bu konuda onlara cennette meyve getirilir. Meyveye bakınca bu daha önce dünyada da rızıklandığımız şeydi derler diye tabir etmişlerdir. Evet. Çünkü allah Teala onlara birbirine benzeyen böyle nimetler verilecek buyuracak ve bu şekilde de ayetinde ne yapıyor bildiriyor. Yahya İbni Ebu Kesir naklederek diyor ki Cennetin otu zaferandır, kumları misktir. Çocuklar cennet ehlini meyvelarla ziyaret ederler. Onlar bu meyvelerden yerler sonra benzeri meyveler getirilir. Sonra cennet ehli onlara derler ki biraz önce getirmiş olduğunuz buydu. Çocuklar ise onlara şöyle derler. Yeyiniz rengi her ne kadar bir ise de tadı değişiktir. İşte Allah'ı u Teala'nın onlara birbirini benzeyen böyle nimetler verilecektir. Ayetinin manası budur demişlerdir. Onlar için orada temiz eşler de vardır. Ayeti hakkında her türlü rahatsız edici pisliklerden arınmış eşler demektir. Hayızdan, idrardan, kayıtadan, sümük, tükürük, meni ve çocuktan uzak demektir. Evet, rahatsız edici ve kötü, kaliz karşılanan şeylerden arınmışlardır. Evet. Burada Eslemden, İbn Zeyd İbn Eslemden gelen nakilde. Temizlenmişten maksat adet görmeyen onun dediğine göre de Hazreti Havva'da isyan edinceye kadar böyle yaratılmıştı. İsyan edince allah Teala ona dedi ki seni temiz yaratmıştım ancak bu ağacı kanattığın gibi ben de seni kanıtacağım buyurmuştur. Bu hadis garip olarak zikredilmiş burada. Evet. Hem onlar orada temelli kalıcıdırlar. İşte saadetin tamamı bu. Çünkü onlar bu emin makamda ölmekten ve bitip tükenmekten emin olarak nimet içinde yüzerler. Bu nimetin ne sonu ne bitimi vardır. Sermedi ve ebedi olarak devam eder. Allah bizi onların zümresinde haşretsin. Muhakkak ki o cömerttir, kerimdir, lütfu bol ve merhameti geniştir geri geldikçe kardeşlerim bu cennetin ve cehennemin en son mayanda ebedi oldukları geri gelince anlatılacak ve zikredilecek inşallah. Çünkü şu an bunu naklettiğimiz zaman burada konu uzayacak ve başlar, iş kaçacak ama geri geldiğinde Allah izin verirse genişçe o ayetlerde zikredilecek inşallah. 26- Şüphe yok ki Allah bir sivrisineği ve ondan daha küçük bir şeyi misal getirmekten çekinmez İman etmiş olanlar bunun Rablarından bir gerçek olduğunu bilirler Kafirler ise Allah bu misali vermekle ne murad etmiş derler Allah onunla bir çocuğu sapıtır, bir çoğunu sapıtır, bir çoğunu da hidayete erdirir bununla fasıklardan başkasını sattırmaz. 27 Allah'ın ahdini pekiştirdikten sonra bozanlar birleştirilmesini emrettiği şeyi koparanlar yeryüzünde fesat çıkaranlar işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Evet Rabbimiz Süfâni Kuvveti verdiği örneğe bakalım. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala münafıklar için önceki iki örneği verdikten sonra münafıklar Allah bu gibi örnekler vermekten yüce ve münezzehtir diyorlar. Bunun üzerine Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu iki ayeti inzal buyuruyor ve ayetinde Allah sinek ve örümceği yani bunları vermekten misal getirmekten ne yapmaz? çekinmez diyor. Sinek ve örümceği zikredince müşrikler bu sefer ne diyor? Bunlar da ne oluyor? Kur'an-ı Kerim de zikre Zikrediliyor, e, zikrediliyor dediler. Bunun üzerine Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala şüphe yok ki Allah bir sivrisineği ve ondan daha küçük bir şeyi misal getirmekten çekinmez. Ayetini ne yapıyor? İndal buyuruyor, indiriyor. Evet kardeşlerim bu bir misaldır. Rabbimiz subhanahu ve teala onu dünyaya örnek olarak vermiş bilindiği gibi sivrisinek aç kalınca yaşar doyunca ölür bunu biliyor muydunuz işte bu Kur'an'da örnek verilen insanlar da böyledir onlar dünyanın kiri ve pisiyle doldukça Allah onları alır sonra o şu ayeti okumuştur. Kendisiyle uyarıldıkça her şeyi unuttukları zaman onlara her şeyin kapısını açtık. Evet. Tabi en doğrusunu Allah bilir. Evet. Bu ayetin nuzul sebebi hakkında birçok şey gelmiştir. Allahü Teala ister büyük, ister küçük olsun herhangi bir şeyi örnek olarak vermekten çekinmediğini, kaçınmadığını, utanmadığını haber vermektedir kardeşlerim. Evet. Nitekim birisine küçüklükle ve önemsizlikle ondan daha aşağı bir şey olsa bile bir insan cimrilik ve kötülükle nitelendirildiği zaman duyan kişi evet o ondan daha üsttedir derse nitelediğim sıfatların daha fazla onda vardır demek ister. İkincisi ise ondan daha büyüktür demektir. Çünkü Allah katında sivrisinekten daha küçük ve önemsiz bir şey yoktur. Allah küçüklükte ve önemsizlikte sivrisinekte olsa en küçük bir şeyi örnek vermekten kaçınmayacağını haber vermekte. Nitekim bir başka ayette örümceği ve sineği örnek vermiş Ey insanlar, bir misal verilmektedir, şimdi onu dinleyin. Sizlerin Allah'ı bırakıp tattıklarınız bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamayacaklardır. Sinek onlardan bir şey katsa onu kurtaramayacaklardır. Davalı da, davacı da ne kadar güçsüzdür demiştir. Hac 73'te. Bir başka surede ise, Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise, şüphesiz örümceğin yuvasıdır. Keşke bilseler demiştir. Ankebut 41'de. Görmez misiniz, Allah hoş bir sözü, kökü sağlam, dalları güve doğrulan, hoş bir ade benzeterek nasıl misal vermiştir? İnsanlar ibret alsın diye Allah onlara örnek veriyor. Çirkin bir söz, yerden koparılmış kök olmayan çirkin bir ağaca benzer. İbrahim 24. Allah iman edenleri dünya hayatında ve ahirette sağlam bir sözlerine tutar. Zalimleri de sapıtır. Allah dilediğini yapar. İbrahim 27. Bir başka ayette ise kardeşlerim Allah hiç kimseye gücü yetmeyen köle bir kulu örnek olarak verir. Bir başka ayette ise Allah sizin için kendi nefsinizden bir örnek vermiştir demiştir. Evet kardeşlerim demek ki birçok misal getirerek Rabbimiz subhanahu ve teala bize indirmiş olduğu ayetleri anlamayı kolaylaştırıyor. Demek ki bu inen ayetler Allah bunundan birçoklarını yani münafıkları sapıtır ve birçoklarını yani müminlere de doğru yola eriştirir. Kesin ve hak olarak bilmiş oldukları gerçeği yalanlamalarından dolayı bunların sapıklıklarını artırır. Allah'ın onlar için verdiği örnek kendilerine uygundur. Bu örnekle Allah onları sapıklığa götürür. Yine birçok örnekle İman ve tasdik ehlini de hidayete ulaştırır. Onların hidayetlerine hidayet ekleyerek imanlarına iman katar. Onlar Allah'ın kendileri için verdiği örneğe kesin olarak uyduklarını kabul edip ikrar ederler. İşte onların hidayete ermeleri budur. Bununla farsıklardan başkasını sattırmaz. Evet. Buhari ve Müslüm'den gelen bir rivayette Ayşe annemiz Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den şöyle nakletmiştir. Beş şey fasık haddi aşan olup helal ve haram anında ihramdayken öldürülürler. Bunlar karga, delice yani dölen geç kuşu, akrep, fare ve azgın köpektir. Fasık kelimesi, kafiri ve asi için alır kardeşlerim. Ancak kafirin fasıklığı daha şiddetli ve daha aşırıdır. Ayetteki fasıktan Murat kafirdir. Şüphesiz Allahü Teala en iyisini bilir. Çünkü ayette itaat eden fasıklar şöyle nitelendirilmektedir: Allah'ın ahdini pekiştirdikten sonra bozanlar birleştirilmesini emrettiği şeyleri kesenler yeryüzünde fesat çıkaranlar işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Demek ki bu sıfatlar müminlerin sıfatına aykırı düşen kafirlerin sıfatlarıdır. Nitekim Rabbimiz Sübhano Teala Rad Suresinde sana Rabbından indirilen hak olduğunu bilen kimse hiç onu bilmeyen köre benzer mi? Ancak akıl sahipleri ibret alırlar. Onlar ki Allah'ın ahdini yerine getirirler ve anlaşmayı bozmazlar. Onlar ki Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Rablarından korkarlar ve hesabını kötüsünden çekinirler. Onlar ki Rablarının rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar, ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açıkça infak ederler. İyilik yaparak kötülüğü ortadan kaldırırlar. İşte onlara bu dünyanın karşılığı olarak girecekleri adın cennetleri vardır. Babalarının, eşlerinin, çocuklarının iyi olanları da oraya girerler. Melekler hep birden yanlarına girip sabretmenize karşılık selam olsun size. Burası dünyanın ne güzel bir karşılığıdır derler. Rad 19'dan 24'e kadar. Buna mukabil kardeşlerim, fasıklar hakkında da şöyle buyurur. Pekiştirdikten sonra Allah'ın ahdini bozanlar ve Allah'ın birleştirmesini emrettiğini koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar işte lanet onlara ve kötü yurt olarak cehennemde onlaradır fasıkların bozdukları belirtilen ahdin manası bu Allah'ın yaratıklarına buyruğu emrettiğine itaat etmeleri nehyen dinden kaçınmaları konusunda bir emridir bu emri kitaplarında ve resullerinin dilleriyle açıklamıştır bu ahdi bozmaları demek, onunla amel etmeyi bırakmaları demektir. Yine bu ayet hakkında, ehli kitaptan kafirler ve münafıklar hakkında nazil olduğunu söyleyenler de olmuşlardır. Allah'ın kendilerinden aldığı halde, onların bozdukları belirtilen ilahi ahit, Tevrat'ta yapmalarını emrettiği hususlar ile gönderildiği zaman, ve Vesselam'a tabi olup onu tasdik etmeleridir. Peygamberin Rabb'i katından getirdiklerini doğrulamalarıdır Bu ahdi bozmaları, onu gerçek olarak tanıdıktan sonra inkar etmeleridir. Allah'ın kendi nefislerinden onu insanlara açıklayıp, saklamayacaklarına dair almış olduğu ahdi, insanlara bildirmeyip saklamalarıdır. İşte Allahü Teala onların bu arkalarına attıklarını ve az bir paya satın aldıklarını ne yapıyor? Bildiriyor. Evet. 28 Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki siz ölüler iken o diriltti. Sonra sizi öldürecek. Sonra tekrar diriltecek. En sonunda yalnız ona döndürüleceksiniz. Rabbimiz subhanahu ve Teala, kudretini ve varlığını delil getirerek kulları üzerinde tasarruf sahibi olan yaratıcılığını örnek vererek buyuruyor ki nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Onun varlığını nasıl reddediyor veya onunla beraber ondan başkalarına ibadet ediyorsunuz? ve hemen devam eder bakın halbuki siz ölülerken o diritti siz yoktunuz sizi yoktan varlığa çıkarttı nitekim Rabbimiz subhanu ve ala başka ayetlerinde kardeşlerim yoksa onlar hiçbir şeyden mi yaratılmışlar veya yaratıcıları kendileri midir yoksa onlar mıdır gökleri ve yeri yaratmış olan hayır Onları yakın getirmezler. Tur otuz Yine kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala insanın üzerinden öyle bir zaman geçti ki o anılmaya değer bir şey bile değildi. İnsan bir. Bu konuda birçok ayet-i kerime var. İbni Mesud'dan gelen nakilde Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediler ki Rabbimiz bizi iki defa öldürdün ve iki defa dirilttin. Ayetinin manası Bakara suresindeki halbuki siz ölüler iken o diriltti. Sonra sizi öldürecek sonra tekrar diriltecektir ayeti ayetidir demiştir. Yine İbn Abbas'tan gelen bir nakilde siz ölüler iken o diriltti ayeti. Babalarınızın sulbinde ölüydünüz yaratılıncaya kadar hiçbir şey değildiniz. Sonra o sizi yarattı. Sonra tekrar gerçek ölümle öldürecektir. Sonra da sizi öldükten sonra yeniden diriltecektir demektir. Demiştir. Ve şu ayet bunun içindir. Demiştir. Rabbimiz bizi iki defa öldürdün. iki defa dirilttin. Kafir 11. Evet. Fevri'den, Sütli'den, Ebu Salih'ten gelen nakilde ise sizi kabirde diriltir sonra öldürür şeklinde bir rivayet nakledilmiştir. Yine Abdurrahman İbni Zeyd İbni Eslem'den gelen nakilde ise kardeşlerim Allah onları Adem'in belinde yaratmış sonra onlardan ahit almış sonra onları öldürmüş sonra rahimlerde tekrar yaratmış sonra tekrar öldürmüş Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltmiştir. İşte Allah-u Teala'nın Rabbimiz bizi iki defa öldürdün ve iki defa dirilttin ayetinin manası budur demiştir. Evet. 29. Yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra da göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen O'dur, O her şeyi bilendir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala insanların yaratıldıklarına delil olarak kendi nefislerinde müşahede ettikleri örnekleri zikrettikten sonra göklerin ve yerin yaratılışıyla ilgili bir başka delilleri zikrederek yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen odur demiştir. Evet kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada ne yapıyor? Yaratılışa işaret ederek kendi azametini, büyüklüğünü ve karşılığında da kendisine ibadet etmemizi emrediyor. İbn-i gelen bir nakilde kardeşlerim, yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen odur ayeti hususunda Allah Tebarek ve Teala arşı suyun üzerindeydi. Suyun yaratılmasından önce hiçbir şey yaratılmamıştı. Allah yaratıkları yaratmak isteyince sudan buhar meydana getirdi. Buhar suyun üzerinden yükseldi ve bu yükselen şeye yükseklik manasına gök dedi. Sonra suyu katılaştırdı ve ondan bir tek yer meydana getirdi. Sonra bu yerleri parçaladı ve onlar iki günde pazar ve pazartesi günü yedi yer haline getirdi ve yeri balığın üzerinde yarattı ki balık allah Teala'nın kalem suresinde nun ve kaleme andolsun ki kalem bir söz konusu edilen nun balığıdır balık sudadır su ise kayalığın üzerindedir kayalık hiçbir bitki bitirmeyen büyük bir taşın üzerindedir taş ise bir meleğin sırtında melek de bir kayanın üzerindedir. Kaya rüzgardır. <gülüyor> i̇şte lokmanın ne gök vardı ne yeryüzü. Balık hareket etti ve kımıldadı. Yeryüzü sarsıldı ve üzerine dağlar çekilerek durduruldu. Bunun için dağlar yeryüzünün üzerine oturtulmuştur diye bahsettiği kaya budur. Allahü Teala'nın Nahıl suresindeki yeryüzünde sarsılmayasınız diye sabit dağlar nehirler, belki yolunuzu bulursunuz diye yollar ve işaretler meydana getirmiştir. Onlar yıldızlarla da yollarını bulurlar. Nahıl 15 ve 16. ayetinde bahsettiği dağlardır. Allah dağları yeryüzünde yaratmış ve yeryüzünde halkın yiyeceği gıda maddelerini ve ağaçları da salı ve çarşamba günü olmak üzere iki günde yaratmıştır. Nitekim bu hususta da Peki siz yeri iki günde yaratanım inkar ediyor ve ona eşler koşuyorsunuz. O alemlerin bıdır yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Onu mübarek kıldı. Rızıklarını arayanlar için yeryüzünün bitkilerine eşit olarak dört devre içinde yetiştirmesi kanununu koydu. Fusilet 9 ve 10 Sonra duman halinde bulunan güve yükseldi. Bu duman suyun buharlaşmasından olmuştu ve bir tek gök halindeydi. Sonra onları parçaladı. Perşembe ve cuma günleri iki günde yedi gök haline getirdi. Cuma gününe cuma denmesinin sebebi Allah'ın o günde göklerle yeri birleştirmiş olmasındandır. Allah bunun üzerine iki gün içinde yedi gök var etti ve her gökün işini kendisine bildirdi. Fussilet 12 Allah her gökte meleklerle beraber oranın yarattıklarını yarattı. Denizleri, dağları ve daha bizim bilmediğimiz şeyleri. Sonra dünya göğünü yıldızlarla süsledi ve onu şeytanlardan korunan bir korunak ve süs yaptı. İstediği şeyleri yarattıktan sonra arşa yöneldi. İşte ayeti ki sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen odur ayetiyle Enbiya suresindeki gökle yer bitişi gidi onları biz ayırdık Enbiya 30 ayetinde kast olunan odur evet. Allah subhanahu ve teala bu öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip etsin burada öğlenin vakti geldi Eğlen namazından sonra inşallah devam edeyim. Boğazım da biraz yoruldu. Kıcık kaparsa okumak zorlaşır. İnşallah namazdan sonra devam ederim. Şimdilik selamun aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu.